1466 numaralı konu, Hz. Peygamber'in ilim meclisinde oturmayı zikir meclisinde oturmaya tercih etmeleri, Hz. Peygamber bir gün mescitte biri Allah'a yalvarıp yakaran diğeri ise fıkıh öğrenip başkalarına da öğreten iki grup insan gördü, bunun üzerine, her iki meclis de hayır üzerindedir. Ancak biri diğerinden daha üstündür. Allah Teala şu kendisine zikrederek yalvarıp yakaranlara isterse verir, isterse de vermez, Diğerleri ise hem kendileri öğreniyorlar ve hem de bilmeyenlere öğretiyorlar, ben de bir öğretici olarak gönderildim, buyurarak ilim öğrenen ve öğreten gruptakilerin arasına oturdular.